Uzay sınırsız. Ancak bu boşlukta yalnız olmayabiliriz. Yeni bir araştırma Samanyolu galaksisi içerisinde, dünya büyüklüğünde olup bizim güneşimiz gibi bir yıldız etrafında dönen ve yaşam için ne çok sıcak ne de çok soğuk olan Goldilocks bölgeleri içerisinde kalan milyarlarca gezegen olabileceğini ortaya koydu. NASA'dan elde edilen verileri kullanan astronomlar sadece bizim galaksimiz içerisinde bile Dünya büyüklüğünde olan ve yaşam için uygun sıcaklığa sahip 8.8 milyar gezegen olduğunu ileri sürdüler. Araştırma Proceedings of National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı. 8.8 milyar sayısını daha anlamlı kılabilmek adına şöyle bir benzetme yapabiliriz. Sadece bizim galaksimiz içerisinde dünyadaki insan sayısından daha fazla sayıda yaşanabilir gezegen bulunuyor olabilir. Bu gezegenlerdeki yaşam olasılığı ile ilgili olarak araştırmanın yazarlarından ve Berkeley'de bulunan California Üniversitesi'nden Jeff Marcy şunları söylüyor. Bu sayı sadece bizim Samanyolu galaksimiz içerisinde yaşamın biyolojik zarının 8.8 milyar defa atılması anlamına geliyor. Araştırmacılara göre bundan sonraki adım, şimdiye kadar inşa edilmiş en güçlü teleskopları inşa edip bu gezegenlerin atmosferlerine bakmak, bu sayede bu gezegenlerin gerçekten yaşanabilir olup olmadıkları bilgisi netleştirilebilecek. Bu araştırma, yüzyılların sorusunu yeniden canlandırıyor. Eğer bu kadar fazla yaşanabilir gezegen varsa, galaksimiz neden sağredecek kadar sessiz ve her yer neden gelişmiş uygarlıklar kaynamıyor? Samanyolu galaksisi içerisinde bizim güneşimizin boyutlarında, renginde ve yaşında olan her 5 yıldızdan bir tanesinin etrafında dönen gezegenlerden bazıları, yaşam için gerekli olan suyun sıvı halde bulunabileceği sıcaklık aralığındadır. Bu veriler günümüzde işlevleri aksayan Kepler Teleskobu ile 4 yıl boyunca NASA'nın topladığı bilgilere dayanmaktadır. Bu teleskop, galaksimizin çok ufak bir kısmını oluşturan 42 bin yıldızı tarayarak bunların etrafında Dünya'ya benzer gezegenler olup olmadığını inceledi. Daha sonra bu bilgiler, istatistiki yöntemlerle genele vuruldu ve yüz milyarlarca yıldızın etrafında bulunabilecek olan, yaşanabilir bölge içerisindeki gezegenlerin sayısı hesaplandı. Bugüne kadar ilk defa yapılan hesaplamalara göre, yani bu defa tahminlere göre değil, Galaksimizi içerisindeki yıldızların %22'sinin etrafında dünyamıza benzeyen gezegenler bulunuyor. Ve bu hesaplamanın hata payı artı eksi %8 civarındadır. Hesaplara göre galaksimizdeki 200 milyar civarında yıldızın 40 milyarı bizim güneşimize benzemektedir. Ve bunlara güneşimize tam olarak benzememesine rağmen yaşamı barındırabilecek gezegenlere sahip olan yıldızlar eklendiğinde 50 milyara yakın bir sayı elde edilir. Bu durumda 11 milyara yakın gezegende yaşam olma ve yaşamın barınma ihtimali vardır. Buna hata payını ekleyince 8.8 milyar civarında bir sayıya ulaşırız. Yine hesaplara göre dünyaya en yakın olan yaşanabilir gezegen 113 trilyon kilometre uzaklıktadır. Kepler Bilim Konferansı'nda uzay teleskopları kullanılarak 833 yaşamaya aday yeni gezegen keşfedildiği ilan edildi. Böylece aday sayısı 3538'e yükseldi. Jeff Marcy'nin araştırmayı özetleyen sözleri ise oldukça etkileyici. Üstelik bu sadece bizim galaksimiz. Evrende milyarlarca galaksi bulunuyor.